Bu ayat-ı iyi kısımdır. Bir zahir kısmı insanın bir batın kısmı. Zahir kısmında insan nasıl halka olmuştur? İki göz, bir burun, bir ağız, dişler, yan dişler, ön dişler, dudak, boyun, kollar, kalp, mide, bağırsaklar, diğer azay ı yani. Bunlar hepsi mütenasip halka Mesela insanın bir kolu beş metre, bir kolu yarım metre değildir. Bir ayağı 3 metre, bir ayağı bir metre değildir. Mütenasip halka çünkü mevcudatın en yüce varlığı insandır. Mesela alalım şimdi biraz şimdi konuşalım. Çok mühim çünkü zahir kısmını yani hayatı enfüsi zahir kısmı. İki göz halka olmuş. Bir gözden bakıyoruz bir tane görüyoruz. İki gözden bakıyoruz gene bir tane görüyoruz. Bir gözden bir tane görüyoruz. iki gözden görmesi lazım gelir. Mesela dil bir et parçası konuşma kudreti verilmiş. Kulakta bir kemik parçası işitme kuvveti kudreti verilmiş. Gene gözden üzerinde kaşlar var. Eğer kaşlar yapalım verilmeseydi bu ayet Akan terler mutlaka gözleri ama edecekti. Ve aynı zamanda gözün görmesine yardımcı kaşlar. Ak kaşlı adam iyi göremez. Siyah olması lazım. Gözler de böyle. İçerisinde ufak bir gözün cevheri var. Bu cevherin muhafızı için kirpikler verilmiş. Eğer göz kapakları halk olmasaydı insanoğlu tozdan gözünü veri yıkılamayacak. Gece yattığı vakitte gözüne herhangi bir şey kaçacaktı. Ne yaptı? Kirpikler de birine takılmak şartıyla gözü muhafızısı için e, halko Hayvanları dikkat edilirse gözleri yanlarda. Şimdi düşmanını yandan görmesi için. İnsanın karşıya bakıyor. Karşı tarafa bakıyor gözü. Önünü görsün diye. Bir kudret-i bu bunu halkatmeseydi herkesin birbirine benzemesi lazım bütün mahlukat ilahi hiçbiri birine benzemek şartı. E, aynı olmaz. Benzer aynısı yoktur. Aynı olmamıştır. Bela kadirina el nüfseveye benane Süreyi kıyamede parmak kuşları derdi öyle. Bütün beşerin her süsünün parmağı ayrı ayrı. Milyarlarca insanın parmağı bir yerden bir de ayar durmamıştır. değil. Tesadüf bir şey olamaz bu. Burnumuzun koku alması ve ağzımızın üzerinde bulunması da mesele. Aldığımız nimeti evvela koklayarak, yani koktu mu iyi midir, kötü müdür kokusuyla anlayarak ağzımıza koyuyoruz. Yine bıyıkların olması ve burun içindeki bulunan kıllar da sütücüsü görmekte. Kadınlarda bu yok. Çünkü erkek dışarı çalıştığı için toz toprak içerisinde Allah süce çermiş erkeklerin burun içliği kıllara ve bıyıklara, Her dudaklar, dudaklar. Dudaklarımız olmasa eğer konuşamayız ve yediğimiz nimeti içeriye dışarı çıkacaktır bu baştan aşağı. Ve söz söyleyemeyiz. Dişlerin ön ön kısımları keskince koparıyoruz. Yan dişler çiğneyici ve aynı zamanda yediğimiz nesnelerin vücudumuzun uzak bir yerinden çıkması önümüzden çıkabilirdi. Çıksaydı bütün kokular ağzımıza burnumuza dolacaktı. Halbuki vücudun en uzak bir yerinden ne hattı ve hacete iledi. Hmm. Bu bir tesadüf olamaz. Ne sakallar işin ne dersin dersen azıcık şaka da yapalım. O da yerden süpürüyeci, kanları yerden süpürse şehvet tarığ eder sakalları. Peki hayat enfüsiyerinin zahir kısmı bu. Batı kısma gelince akıl, idrak, hafıza, düşünce ve tefekkür, kulvi hayali. Sonra Mesela hiçbir mahlukat-ı eliyle yemek yiyen mahluk yoktur insandan gayri. Yazı yazar yoktur. Bana maymunu gösterirse eğer maymun mukalliptir anlayarak yapmaz. Zaten mukallit olduğu için tefekkürü yoktur. Çünkü taklit tefekkürü kaldırır. Parmakların vazifeleri lahiri. Taşı yontan, sanat meydana getiren, yazıyı yazan, resmi yapan parmaklardır. Sanatkar bir heykeltıraşın yaptığı heykeli gördüğünüz vakit, heykeldeki olan kudret ve kuvveti gördüğünüz vakitte o heykeltıraşın kudret ve kuvvet ve akıl ve sanatını anlarız da bize verilen bu nimetleri halkeden Allah'a görmeyiz. O kudreti Rette. anlamayız. yaptığı sanatı takdir ederiz. Allah'ın yaptığı sanatı takdirden haberimiz yoktur. Düşünemeyiz bunu. Mutlaka mürşit lazımdır söylemek için.